Ya bu internet nedir ya? Neyi ya bu? <gülüyor> ben buna gülüyorum ya. Gülmeye mi geliyor ya? <gülüyor> ben bu... <gülüyor> ya ya. Temeli yok bunun ya. Kime diyorlar bunu ya? <gülüyor>